Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi <gülüyor> nahmaduhu venestaînuhu venestagfiruhu ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ men yehtedihillâhu fe lâ mudille lehu ve men yudlil fe lâ hâdiye lehu. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ennât. Fe inne estagrad hadîsî kitâbullâh. بخارو ve لمهام الصلاة للرسول وشروا الأمور مختاتها وكل Allah Azze ve Celle Yunus Suresinin 106-107. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Allah'ın yanı sıra sana fayda ve zarar veremeyeceklere yalvarma. Eğer bunu yaparsan mutlaka zalimlerden olursun. Bil ki.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 Allah'ın yanı sıra tapık durduklarınız sizin için bir rızık vermeye muktedir değillerdir. Onun için rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ahkaf suresinin 5-6. ayetlerinde de Hem o kimseden daha sapık kim olabilir ki? Allah'ın yanı sıra kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kimselere de yalvarır. Oysa onlar bunların yalvarmalarından habersiz ve insanlar toplanıp haşrolduğu zaman onlara, kendilerine yalvaranlara düşman kesilirler de onların ibadetlerini reddederler. Yani edet istedikleri şahıslar da bu kendisine yalvaranlardan yüz çevirir ve onları reddederler. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana... Kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Nemr suresi 62. ayet Taberani, isnadı ile şöyle rivayet ediyor. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müminlere sıkıntı veren bir münafık vardı. Müslümanlardan biri çıkıp, haydi Resulullah'a gidip istigasede bulunalım dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden istigasede bulunulamaz ancak ve ancak Allah'tan istigasede bulunulabilir buyurdular. Duanın istigaseye atfedilmiş olması umumi olanın özel olana atfedilmesi kabilindendir Allah'ın yanı sıra sana fayda veya zarar veremeyecekleri yalvarma ayeti açıklanmış oluyor burada. Allah'tan başkasına dua edilmesi büyük şirk olduğu. İşte şefaat ya Resul'la, medet ya Abdul Kadir gibi sözleri büyük şirk olduğu, insanların en salihlerinden olan bir kişinin bile Allah'tan başkasına onun hoşnutluğunu ve rızasını arayarak yalvardığı takdirde zalimlerden olacağı. Başkasına yöneltilen dua ve istiğsanın küfür olmakla birlikte dünya dünyadayken de hiçbir faydasının olmadığı vaat edilen anlaşılıyor. Cennet nasıl sadece Allah'tan istenebiliyorsa, aynı şekilde rızık da ancak ancak Allah'tan istenebilir. Allah'tan başkasına dua ve ibadet edenden daha sapık ve şaşkın kimsenin bulunmadığı belirtiliyor ayette. Allah dışında dua edilen varlığın bu duadan habersiz ve gafil olduğu, böyle bir dua, duaya muhatap olan kimsenin boğduna ve düşmanlık beslemesine de sebep olduğu. Bu tür dua, dua edilene ibadet olarak isimlendiriliyor burada. Yani duada bir ibadettir zaten. Hadiste belirtildiği gibi. Dua edilenin bu ibadete kühretmesi. Yani Allah'tan başka yalvardığı salih zatlar, peygamberler, melekler, onlar kendisi reddediyor böyle bir yalvarışı Bu en sapığı sayılmasının sebebi Allah'tan başkalarına yalvarmasıdır. Onların başı dara düşenlerin çağrısına ancak Allah'ın karşılık vereceğini kabul etmeleri gerçekten hayret vericidir. Yani Allah'tan başkasına yalvaran o müşrikler de zaten başları sıkıştığı zaman kendisine yardım edecek olanın Allah olduğunu itiraf ediyorlardı. Fakat Allah ile beraber başkalarına da yalvarıyorlardı. Aracı kılıyorlardı. Bu nedenle de sıkıntılı zamanlarda dini yalnız Allah'a haskılarak yalvarmaktadırlar. Yani allah Teala müşriklerin durumunu Kur'an-ı Kerim'de anlatırken onlar rahat zamanlarında Allah'tan başkasına yalvarırlar ama başları cidden tehlikeye girdiği zaman da yalnızca Allah'a dua ederler diyor. Sonra Allah onları bu sıkıntıdan kurtardığı zaman tekrar şirk koşmaya başlarlar. Başı dara sıkışan da yine başka mahluklara yalvarıyor. Evet. Biz o Arap müşriklerinden daha kötü bir toplum içerisindeyiz. İşte. Tarikat mensupları maalesef. Allah Selim, Tarikatlar ne şimdi? Tarikatları iyi mi kötü mü? Şimdi Değil. yani bunu okumak, e, okumaktan ne çözüm buluyorsunuz? Ben onu bir sorayım size. Şimdi bu okumak güzel de, beynimize ne yer etsin? Şimdi tarikatları kötü, türbeler kötü, her şey kötü. İyi olanı göster iyi olanlar mı bahsediyor zaten? İyi olan Allah'ın iyi olduğunu zaten şey, Yaradan'ın her şeyi verdiğini hepimiz biliyoruz. Ha, dolayı? Komünist de söylüyor. biliyor, Hristiyan da biliyor, hepsi biliyor. Onlar bak ben 12 yıl havalarında çalıştım. Onların inancı Allah'ı da biliyorlar, Kur'an'ı da biliyorlar, kitabı da biliyorlar. Ama işlerine gelmediğinden yalnız yaşama tarzlarına geldim mi Müslüman'dan daha güzel yaşıyorlar. Hak yemek yok. Var mı? Yok. orada hak yemek yok. Senin hakkın 1 lira an, mı? 1 lira mı? Yemez. 1 lira Senin 1 Eksik mi? Onu bozduruğu gelir biri. Ama bizimkileri 1 lira değil midiriz? En basit oradan gidelim. Yani e, insanların, insanlık hasreti olarak e, belki e, onlar bile bazen bazı Müslümanlardan daha güzel hareketler evet, yapmamalıyordu. Evet. Yani olabiliyor böyle şeyler maalesef. Şimdi, e, önceki sorduğuna istinaden ben bir şeyler söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ben benden sonra sizlere, ümmetime iki şey bırakıyorum. Iki bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde asla sapıtmazsınız buyuruyor. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Ama tarikatlar dedin. Şimdi Bak tarikatlar şey, iyi değil dedin, ben onu so sormak istiyorum. Şimdi şöyle ha. diyelim eee nedir? Öğrenmekse iyi. Dinimizi öğrenmekse iyi. Ama zincirlere vurmaksa iyi değil. He. şimdi doğru mu? Bizim, bizim meselemiz şurada. Yani ister tarikat olsun, ister tarikat dışı olsun hiç fark etmez. İnsanların dünyadaki en büyük problemi Allahu Teala'yı tevhid etmektir. Yani en büyük vazifesi tevhid etmektir. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. Bunu insan yüklendi. Geliyorum bir dakika canım, otur emaneti yüklenmiş olması demek Allah-u Teala'nın emirlerini, yasaklarını hakem kılmak ve Allah'ı birleyerek ibadet etmek, tevhid ederek ibadet etmek. Birleme. Yani insan dünyada kulluğun dışına çıkamıyor ya tek bir ilaha kul olacaktır ya da birden fazla ilaha kulluk etmek mecburiyetinde kalacaktır. Eğer tek bir ilaha kulluk etmekten yüksünürse birden çok ilahın kulu ol olup çıkar. Şimdi e, ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Ve hayatındaki her fiilinde e, bir ibadet olması yani bunun bir ibadet dönüştürülmesi hatta hadis i Şerif'te buyurulduğu üzere kişinin kendi eşiyle münasebeti dahi e, ibadete dönüşüyor. Bundan sevap kazanır diyor. Nasıl olur ya Allah'ın bundan insan şehvetini giderir diyorlar. Sahabeler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bunu haramdan giderse günah kazanmayacak mı? Bu da onun gibidir buyuruyor. Şimdi böyle olunca hayatımızın e, her fiilinde allah Teala'nın hakkını gözetmek zorundayız. allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi şirk koşmamaları. Herhangi bir sıfatında ortak koşmamalar. Şimdi e, biz burada tarikatların sadece, e, tar mesela biz, ben kendim, abi de aynı şekilde, e, 7 sene burada Rıfai tarikatına mezun. Ondan önce Nakşibendi tarikatı evet. belli bir dönem. Ve tarikatları inceleme fırsatımız da oldu. Bütün hatmelerinde e, medet mürüvvet, ya Allah, Şefaat, ya Resulullah, himmet ya pir, destur ya müşit ya hu şeklinde bir başlangıç vardır. Himmet de istiyoruz, şefaat de istiyoruz, medet Ve de istiyoruz. Bütün tarikatlarda şu şarttır, e, mürit, mürit, senin de megit gibi. Ama bir saniye, şimdi tamam, siz o tarikada Tarık spani. evet, mensuptu. Dokuz yani. sene şirk koştum ha. ben. Şimdi dokuz sene şirk koştun, iş koştun ben anlamam. Yalnız beni halamın oğlundan duydu. Şiş akardı. Böyle ne Müslümanlık olur? Ben öyle deyince <gülüyor> halamın oğlu işte. İşte ben halamın oğlu bizimanne şirk diyor tamam. Halamın oğlu sizi da hayır gelmez Hayır gelmez. Sizin topluluğumuzdan da hayır gelmez. Bize dedim bizim halkımıza bundan hayır gelmez. Ya ne şiş kakmak neymiş tüküm. La baba dinimizde var mı bu? Yok. bitti. Sen inanıyorsa. Kabul ederim. Benim mantığımı almıyor. Kardeşim bu neymiş da, bu Bu insanlara. da yanlış bir mantık tarzı. Yani <gülüyor> e, dinle dinde olması gerekenleri biz mantığımızın süzgecinden geçirmek şartıyla kabul edersek bu da bir ayrı bir yanlış. Şimdi hocam yani şimdi siz, olan şey siz siz bunları çok, çok güzel konuşuyorsunuz. Mi? Şimdi çok güzel. Adam camiye 5 vakit namazını dört, dört dört kılıyor. Kimisi de kılmıyor. Kimisi de ayyaş geziyor. Kimisi de içiyor akşamleyin sağda solda geziyor. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. O içen adam pazar oynuyor. Yalan söylemeden malını alıyor, satıyor. Bir dilim ekmek kazanıyor. O böyle sakallı camiye koşarak gidiyor. Ya ben diyor, iş kaldım diyor. Bir, bir dakikada abdestimi alıyorum diyor. Çünkü yani bunları gözümüzle gördüğümüzü konuşuyorum. Ben. Bir koşu vurayım camiye diyor. E oğlum şimdi adamı dolandırdın. Şimdi yemin ettin. Şimdi sahtekarlık yaptın. Yani ha. Ne? Poynamızın borcu namaz diyor. Şimdi tamam. Doğru mu? Yani birilerinin yanlış yapıyor olmasından din mi suçlu? Hayır, din yani... suçlu değil. Din şimdi suçlu değil ama burada bizim Mümkün burada değil. suçlu aramaktan ziyade e, bu ümmetin e, acizliğinden, işte, insanların, bir saniye olarak... tamam bak. Tamam, haklısın. Dinli suç değil. İnsanlarımız suçlu suç değil. Suçlu kim biliyor musun? Aynı o göstergede giden kişiler. Şimdi e bakıyoruz. Ya adam görüyor mu namaza koş? Evet. O şurada da adam faizden para satıyor. İşte bu. bu i̇kisini bir arada işte. götürmek en tehlikeli varlık o. E şirk diyor işte. Şimdi, Şirkini mi erkini bilmem. Ama ikisini bir arada götüren en tehlikeli onu diyor, insan diyor, tehlikeli da o şirk diyor. Ama yanlışı ortadan kaldırmak değil mi? Ama yanlışı ortadan kaldırmak ki doğruyu yanlış reddetmeye gerekmiyor. Kendi gerek yanlış yaptığını biliyor. Biliyor kendi yanlış yaptığını. Bile bile yapıyor. Bile bile. Yani göstermelik namaz kılmalar işte şimdi ben biz... göstermelik namaz kılmaya karşıyım arkadaşlar. Biz ya kimse ben camiye namaz kılmaya gitmem. yanlış anlamasınlar. Bir saniye ben bir şey söyleyeyim mi? Peygamber Efendimiz ösretresan dönemde münafıklar vardı. Bunlar dilleriyle yani, sen indirdin ki oturacaklardı. Biz Dinledim konuşacağız de, şurada saat kaç. Sizinle yok. İkrar ede. Salon açılsın. Söyle çıksınlar da hiç konuşalım. Yarım saat çık. Hadi müsaade aldım. Çek ederim. Şimdi hocam ben onlara çok kızıyorum. Böyle insanım <gülüyor> ben, ben. kendi şansımdan konuş. Benim yaptığım işi. Ben kılıyorum şey dört tur tıkıldım. Yalana gerek yok. Şimdi dört dört kılıyorum desem yalan söyle. Ya bunu kendimi yani kendini kemmel kılanın bile öyle söylememesi lazım. Ben dört dört 9 diye ibadet edememesi lazım. Ayrımcı. Öyle uyuyun de demedim ben. ben Şimdi 5 vakit namazımı ben ne kılamıyorum. Açık söyleyeyim. Geli geliyor. Çok Ankara'da olduğum zaman bir kılamıyor. Ha kılamaz mıyım? Kılarım. Ama işte şeytan Bazen geldiği zaman düdüklüyor, dürtüyor. Şimdi diyeceğim şu. Peygamber Efendimiz Vesselam. Ben insanlarla La İlahe İllallah namazı kılıncaya, vekatı verince, orucu tutuncaya savaşmakla emrolundum diyor. Bunlar yaptıklar zaman kanlarını, canlarını benden korumuş olurlar diyor. Ama bu sözlerindeki, ibadetlerindeki hakikatleri hakkında, samimiyetleri hakkında onların hesabı Allah'a kalır diyor. Dünyada Müslüman gibi muamele görürler diyor. Nitekim münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz bunları biliyordu. Çevresinden uzaklaştırmamıştı, atmamıştı, öldürmemişti. Bu münafıklar biz Müslümanız diye... Görünüşte İslamlarını ishar ettikleri sürece Müslüman muamelesi görürlerdi. Dünya hayatındaki şekli budur bunu. Biz insanların kalbini yarmakla mükellef değiliz. Ha dediğiniz gibi insanlar üskatçılık yapıyordur, faizcilik yapıyordur hatta zina ediyordur. Biz insanların kalbini yarmakla mükellef değiliz. Ama e, La ilahe illallah deyip kıblemize yöneleni Müslüman bilmek Boğulmuzun yoktur. Tamam da yalnız ben Şimdi böyle kişileri tehlikeli şimdi, görüyorum işte. Falanca kız. Hayır ben benim yolum işte. Ben şimdi ne iş yaparsam Rabbim ben Rabbime dayanmadan hiçbir şeye kalkmam. O ayrı bir şey. Hı. Ama o insanlar var ya, kişilerin yolunu şaşırtıyor. Yani o kadar dürüstken <gülüyor> şimdi mesela ay çıkalım parkın ne? Ben sana 4 tane saat tekeri göstereyim. Dört 4'lük <gülüyor> saat Koşa koşa camiye gelir. <gülüyor> Ama bu doğru değil ya. İki şey bir arada yürümez. Şeytanlıkla Müslümanlık bir arada yürümez. Bunu ikisini bir arada yürütmeye uğraşıyorlar. İşte benim de demek istediğim... Yani ben bunlar doğru demiyorum zaten. Yani söylemek istediğim anlaşılmayan... Doğru de demiyorsunuz tabii. Ya. Yani yanlışa kazıp da doğru terk edilmez. Ya ben şimdi mesela ben camiye gitmiyorum. Ben aç konuşuyorum. Ben dükkanın adına... Dükkanda kılarım namazını veya dükkanda da kılmam eve gidelim evde kılarım ama camiye gitmem. Şimdi e, tabiinde yani ilmini sahabeden almış bir zat Hasan bin Salih Hazretleri var. O diyor ki şeytan diyor insana bir tek kötülüğü işletmek için ona 99 hayır kapısı gösterir diyor. Yani bu nedir <gülüyor> e, namazı cemaatle kılmamak gibi yani cemaatle namaz kılmak esasında farzdır. Yani cemaati terk mı? etmemek gerekir, cemaatle namazı, farz namazlar var. Diğer sünnetleri evde kılmayı ayrıca evde kılmak gerekiyor. Yani evet. farz namaz dışındaki sünnetlerin evde kılınması <gülüyor> gerekiyor. Evleri kabirleri çevirmeyi, bunları nafileleri evde kılın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte nafileyi açıkta kıldığı zaman onun gösteriş <gülüyor> yaptığından şüphelenme haklı oluyor biraz. Ama farzlarda Farzlar İslam'ın şiarı olduğu için farz namaz İslam'ın şiarı olduğu için açıkça yapılmak zorundadır. Evladın sende o namazı görecek. Komşunun etrafındaki sende o namazı görecek. Namazın terk edilmesine, bu şiarın açıkça yapılmasının terk edilmesine bir kapı aralanmamış olacak. <gülüyor> Burası böyle. Ondan sonra şimdi diğer meselelere gelince dedik ki işte yanlışa kızılıp doğrudan yüz çevrilmez. Bizlerin vazifesi az önce okuduğum ayetlerde de e, ifade edildiği gibi Allah'a kul olmak ve Allah'a kullukta Allah'ı birlemek. İnsanlar e, Araf suresinin 172-173. ayetlerinde Allah Azze ve Celle e, Adem Aleyhisselam'ın belinden zürriyetlerini çıkardık, ruhlarını çıkardık ve onlara dedik ki ben sizin Rabbiniz değil mi? Onlar da evet dediler buyuruyor. Ayette bunu anlatıyor. İşte bizim orada ezerde ruhlarımızın Allah'a evet sen bizim Rabbimizsin dememiz gereği olarak her insan fıtrat üzere doğuyor. İslam üzere demiyorum bak. Fıtrat üzere doğuyor. Fıtrat demek işte Allah'ın Rabbini, rububiyetini kabul edecek yapı. O kabiliyette doğuyor her insan, her bebek. İster kafir diyarında doğsun ister Müslüman diyarında doğsun. İster ıssız bir adada doğsun ıssız bir adada dahi doğsa bu Allah'ın varlığını ve onun rububiyetine, Rabliğine iman edecek yapıdadır. Bunu, buna iman etmemesi mümkün değildir. Ateistler bile tamam. tamam. Allah'a inkar edemiyor. Tamam. Şimdi... Konuyu kapatalım. Dur. Şimdi bu adam sakalı böyle koyurmuş. Şimdi sigara içiyor. Şimdi ilk önce meseleyi bir bağlayalım. Bağlayacağım. Mesela... Ben... Bağlayalım her insan her insan birinci etapta birinci misak dediğimiz yani her fıtrat üzerinde olmuş olduğu Allah'ın rububiyetini kabul etmekten sorumludur. Peygamberin davetine ulaşmamış her insan bundan sorumludur. Yani Allah Rabbim'dir. Yaratan, yaşatan odur. Rızık veren odur. Kainata can veren ve onun tedbiratını elinde tutan dünyada hükmeten Allah'tır. Bu iman herkesin kabiliyetinde olan bir şey. Fakat allah Teala insanlar bu kabiliyette olmasına rağmen peygamberlerini göndermiştir. Ne için? Kur'an bütün peygamberlerin tevhidi deyiniz ki la ilahe illallah olmuş. Allah'ı birleyiniz. İlah kelimesi e, uluhiyet, rubuviyetten daha şumullü bir şeydir. Yani e, Allah kaybı bilir demek e, iman zeminidir. Allah kaybı bilir, şey Allah sahaja. kaybı bildiğini biliyoruz. Bazı şeylere yani bilerek anlatıyorsunuz. Mesela ben kaza yaptım, arabaya vurdum, hafif yollu bir şekilde kurtardım. Şükür ya Rabbi mi demem lazım? Ya Rabbi daha büyüne esirge mi demem lazım? Şükür dedim mi? Şükrediyorsun ki biraz daha ağrın alayım diye. Ben 2 üç tane hocaya sordum bunu. Kafama dahildi ya, kafama dahildi resmen bu soru. Ha dedim bunu sormam lazım. Kesinlikle diyor şükretmeyeceksin. Ha bir şeyler anlattı adam. Ha yine şükre geliyor tabii. Delil var mı Hadi. burada? Ya delil yok. Yani Ama yine sünnet, şükre geliyor. sünnetten delil yoksa e, man arabaya vurdum, hafif yollu bir şekilde kurtardım. Şükür ya Rabbi mi demem lazım? Ya Rabbi daha büyüne ne sigem mi demem lazım? Şükür dedim mi? Şükrediyorsun ki biraz daha ağırına alayım diye. Ben 2-3 tane hocaya sordum bunu. Kafama takıldı ya. Kafama takıldı resmen bu soru. Ha dedim bunu sormam lazım. Kesinlikle diyor şükür etmeyecektim. Ha bir şeyler anlattı adam. Ha yine şükre geliyor tabii. Delil var mı yani. burada? Ya yani delil yani yok ama yine sünnet, şükre geliyor. ve sünnetten delil yoksa e, mantık ile yani. söylenmiş. Bak şimdi tokat diye. Söylenmiş telefonu bir söz kitap değil, ve sünnete dayanmıyorsa, bir onu başka gideceğiz. bir mantıkla söylenmiş söz reddedir. demek Yani birisi mantıyla bu sözü söylemiş. Yani bunu söyleyen ya. de belli ee, zahitlerden birisi böyle bir şey söylemiş, şöyle düşünmüş, şöyle söylemiş. Kitap ve sünnete Niye? dayanmayan bir söz. Bir mantıyla bunu söyleyince başka bir mantık da o mantık reddedebilir pekala. Ama ortada. Eğer bu bir hadis-i şerif olarak gelseydi, peygamber efendimizin sözü olarak gelseydi, buna kimsenin reddetmeye e, yoktu, yok. hakkı yoktu. Tabii. Allah ve Rasulünün sözü herkesi bağlar. Ama senin e, çok güzel bir sözün olabilir, abinin çok güzel bir sözü olabilir, bunun, benim, bunlar herkesi bağlamaz. Evet. Ya kabul edilir, ya reddedilir. Evet. Ona o çerçeğinden bakmak lazım. Şimdi e, en önemli mesele tevhid dedik. Kaybı Allah bilir demek, İmandır bak tevhid değil tevhid Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez Gaybı yalnız Allah bilir demek Allah'a has kılmak Anlaşılıyor demek istediğim Mesela ibadet Allah'a ibadet edilir İbadet Allah'a yapılır demek Bu işin iman zeminidir ama ibadet yalnızca Allah'a yapılır, bir başkasına ibadet edilemez demek de işte bu tevhiddir. Biz bugün e, peygamberin vahiy tebliğine ulaşmışsak işte bunlardan da mesulüz. Hani dedik ya ilk önce rububiyet tevhidini kabul etmekten bütün insanlar mesuldür. Peygamber tebliğine ulaşmasa bile. Ama bizler bugün peygamber tebliğine ulaşmış vahiy tanımış kimseler olarak en azından hepimiz Kur'an'a, Kur'an mealine, hadis-i şeriflere ulaşma imkanımız var. Elhamdülillah. Biz bu imkana sahip olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için, bunlardan mesulüz. Allah'ı birlemekle ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmet için en çok korktuğu şeyde şirk olduğunu belirtiyor. Yani insanın e, iman etmesi kolaydır, fakat bu imanı şirkten zulümden koruması zordur. Hayatın her anında her birerimiz. Yani illaki iç gece veya namaz kılan birisi değil. Bütün mümin olduğunu söyleyen insanlar bu tevhidi korumakla mükeller, hocam, hayat imtihanları Yani Allah'ın birliğine inkar eden mi var? Şimdi e, şefaat ya Resulullah dendiğini duyuyor musun? Kim var abi? Sen şu mevlütlerde duymadın mı? Şefaat ya Resulullah. Kandil gecelerinde, televizyonda, o vaazlarda, Yani şimdi şefaat ya Resulullah demek kötü bir şey mi oluyor? Allah'ın Resulü bana şefaat et, beni kurtar diyor bak. Olmuyor. Şu anda hayatta olmayan bir kişiye sesleniyorsun. Niye Allah'a sesleniyorsun? Çok mu zor? Ya Resulallah deyince yani bu kötü bir şey mi? Şirk şimdi yani şefat değil. Değil şefat şefat bence kötü değil. Diğer şirkler medet. Yani çünkü Ya Resulallah diyor. Şefat Bak. Ya Resulallah. Medet Ya Resulallah Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sesleniyorsun yani. Allah'a yani. sesleniyorsun. Allah'a sesleniyorsun. Onun zaten şeysi. <gülüyor> Bak burada yalvardan işte. Dedi. kişi yani yalvardan kişi... Allah değil bak. Allah. Ya Allah değil de o da onun Resulü ya. Yani yalvardığımız kişi o da onun Resulü. Eğer şimdi, yani ona yalvarmak kötü şey mi oluyor? Şimdi, şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktınız Değil ama. abi sizin tarikatınızda Tarıkaten sizin şey... Gitmiyoruz. Hayır abi ne alakası var? <gülüyor> Kur'an, Kur Kur'an'ı kabul ediyor Aha. musun sen? Evet. Ha, şimdi İsa Aleyhisselam'ın ümmetini... Kur'an'ı Rabbim'e gönderen kim? Peygamber Efendimiz'e gönderen kim? Allah. Ee, evet. Ha. İşte şimdi böyle olunca İsa Aleyhisselam nasıl? Yani Şefafya Allah lafında Kesinlikle hmm. onun altında Kesinlikle anlamında Allah'ı Teala'yı Geçen kesinlikle vardır Bak, cin Kimsi, yo, kimisi öyle yorumlar, kimisi böyle yorum. Yorum değil, bak, cin Suresi 18. ayet. Allah'ın kimse... tarihatında bir kere sizin tarihatlarda kaba zaman hiçbir tarihatlarda kafanız Bak, tarihat. Hani Ta bulandı, bizim halamın oğlu kafası bulandı. Bu Amerika'da abi battı, bitti. Ben üzülüyorum, benim ciğer kardeşim oldu. Dünyada şu çubukta en sevdiğim. Halamın oğlu değil, en sevdiğim bir halam oğlu Spy. Batırdılar, He. bitirdiler, gitti Amerika'da çalışıyor. He. Giderdi nereye? İran'a. Alın şu kadar para. Nereye? Suriye'ye. Alın şu kadar. Ne oldu? Neredesiniz? Hani tarikatçılar? Hanesiniz Yardım edin sana. Battı bu adam. Niye bitirdiniz? Yirkeneye yiyordunuz hepiniz. Hepiniz oturuyordunuz onun binaya. Çok Binlerce angaradan kişi geliyordu. Nereye gidiyor? Suriye'ye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İran'a gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Irak'a gidiyoruz. Ne oldu? O adam battı. Amerika'da açtırıyor şimdi. Bebesi belii burada rezillik içinde. Neredesiniz? Tarikat sahipleri. Niye? Şimdi. Kadir Aslan'ı bir saniye orada, ben bildiğim... Bir hayır yanlış var. yok. Biz biz onlardan tebliğ ettik. Bir tane yanlış yok abi. O tebliğ ettiğim benim sorunum murtardı. değil. Tebliğ ettiğim sorunum murtardı. değil. Allah, sorunum değil. Benim, değil. benim sorunum değil o. Tebliğ ettiğin bu, sorunum bu. hiç benim değil. Çünkü niye? <gülüyor> Ne diyeceğimi lafımı. Sen şimdi tutmuyor. Tarık abi durumdan bizim mi mesul tutuyor? Sizi mesul tutmuyor. Şimdi biz onların kimler vardıysa orada hepimiz mesul. Tarık abiyle beraber biz de gittik. Mesela oraya ve terk ettik. Kurtardı Allah bizi onlardan. Kurtardı da benim anam mı battık. baktık. işte biz de da. ondan bahsediyorsun. Ya. Yalınız. Şimdi sizin... Şefati, şefati ben... inkar eden kafirdir. Bak. Şefaat inkar edilemez. Şefaat vardır. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde şefaat edecek. Evet. Biz bunu reddetmiyoruz. Ama Ve? Bu ya daha zaman... hala yani şi, Şimdi bir noktaya çekmeye uğraşıyorsunuz insanları. Ben, daha hala orada gördüğünüz konuda gidiyorsunuz. Siz. Hayır, kardeş Kardeşim orada, tamam. Orada o değil. Tamam, orada, tamam orada, orada gördüğüm, burada gördüğüm, şey kitapta var, gördüğüm. Allah'ın birliğine, şükür Mevla'ya, Ya, ya Resulallah'a şükür. Biz inanıyoruz. Ama o adam batarken neredeydi bu? Neredeydiler? Yiyenler neredesiniz? Abi, sen sakinleşmeden... E, ben sakin istedim, gayet sakin. Sen bizim ne demek istediğinizi anlamadın bak. Biz başta dedik ki, e, dua yani manevi yardım isteği yalnız Allah'tan yapılır. Evet. Manevi yardım isteği. Peygamber Efendimiz de kendisine... De Rabbim benim. Eyvallah, şimdi manevi yardım derken kastım şu. E, i̇şte... Ben <gülüyor> tutup da sana diyemem ki benim günahlarımı bağışla. Sana diyemem bunu değil mi? Allah bir aramızda mesele. Mesela ben dünyalık, sana, dünyalık bir şey varsan yani kul hakkı, hakkı. hakkı. o. Kul hakkı tamam O senin yapabileceğin bir şeyi senden isterim. Bu gayet doğaldır. Ama senin e, uhdenin üstünde bir şeyi senden istiyorum. Sen bu. bizim burada kastettiğimiz de budur. Yani Peygamber Efendimiz Ayette diyor ki Peygamber Efendimize hitaben de ki ben bile yarın bana ne ne yapılacağını bilmem. Peygamber Efendimize böyle söylemesi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepimizin iman ettiği kitap bu. Hepimizin birleştiği yer değil mi? Evet tabi buna. Burada bu beyan ediliyor. Biz buna ismin ediyoruz. Temin adı. bir konuyu unutuyordum ben. Şimdi e, aynı şeye giden Kadir Aslan'la aynı Tarık'a gidiyordu. Ondan sonra Süleyman'cılar. Süleyman'cılar. Aynı Tarık Spay'dı onlar. Tamam vardı. biliyorum. Ne oldu? Kadir Aslan dev oldu dev. Bir dev yaptılar. Biz malumunda bitirdiler. Bunlar, bunlar var ya, istediğini bitiriyorlar, istediğini dev yapıyorlar. Ben bunlara hiçbir tarikata inanmıyorum. Ben aç kalmış. Hiçbir tarikata inanmıyorum. Aynı şeyde, inanmıyor. biz de aynı, şeyi sene biz de aynı şey söylüyoruz ya. Kesinlikle. Üstten oluyor. Bütün şey söylüyoruz. Bunda sıyrılarla dokuz sene bakışır. Yani bunlar var ya. 12 İnsanların sene beynini, çok değil, değil. beynini siliyorlar arkadaşlar. Ya kitap. Ya Resulullah. Bir ya Rabbim, kitabı ayet, Bir kitabımız var Allah'a başka, benim başka benim var mı kardeşim? Şey yok. yok. Akşam okuyamam. Bizim yokurum da akşam okuyamam. E, bunu anlatmaya çalışıyoruz Hayır, sayıldan anlatırız. Bak 1 saat. Yalnız senden medet duamarı. Şey. Ha güzeldir. Ha. İşte bak, çok güzel bir şey. He. Ama Medet Yafton Gazi. 1 saniye ben. Ama ben tarikat dedim mi? Tarikat dedim var ya zaten halam sunarız Çıkmıyor o ee. iş bir zaman. O aklına geliyor. Tamende tuttu ya. Tarık'ın kendisini şöyle şey. vurdu mu indirmek istiyor. Yani. Bak, Bak yine farkı var. Odan nefret ediyor Tarık'a İkisinde de yardım istemiyor mu Medine Şefaatli'ye? İkisinde de yardım istemiyor yani. mu? Eee mama o, o burada o yalnız senden ister de göstermiş mi Allah? Gerçekten. başkasını katil ne olur? Şirket. Çak. Bir sunarız. Evet telefon evet, açmıyor çekmiyor. Telefonu açmıyor. Lan molu ya. Telefonu açıp da hala olun ne yapıyorsun? Demeye ya çekiniyorum ya. Çok gerimi geldi. Kadar o şerefsizler baktı bu. Evet. bu. yukarıdaki şerefsizler evet. var ya. Evet. La baba sen şu ben ne yiyebilirim ya? Senden bu adam tarikatçı zengin ben bunlar ne yerim ya. Girsen bir tane yemeğini yerim ya. Başka bana yedirmez babam. Şimdi güzel sen biraz kalem alabilir mısın? Hayırlı akşamlar. Sağ olun be. İyi akşamlar. Şey tanırsınız belki söyleyin. Akpacaoğlu'nu. Ayakkabı dünyası. An mı? An O da Kadir Gül'ün tarikatı. Tanikat bizi ilgilendirmiyor. ilgilendirmiyor. O da onlardan. Ya, Mesela bazı de, şeylere ilgilendiriyor. Babam neyi sen. <gülüyor> Onun vebanı nereden verecek? Şimdi bak öyle diyorum. O da ya. veba. Bebesini gömdü müydü Hazreti Ömer Radyalan? Diri diri. Gömüyordum. Tövbe etti mi? Dine girdi mi? Ama sen Yüküm. tamam. Tövbe etti dine girdin. Ha. Şimdi bacanak gelelim sana. Kişilere. Kendimize gelelim ya bırakalım. Dışarıdan kişileri bırakalım. Şimdi Müslümanlıkta en basit örnek şöyle sağma soluma bakayım Senin sakalın böyle olması mı daha iyi? Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında diyorsunuz ki sakalı böyleymişti. Ya Rasulü kesinlikle yasak diyor Hayır. Hayır efendim böyle bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle <gülüyor> inanmıyorum ben. Kesinlikle inandım. O zaman sen mantığına inanıyorsun, hadislere değil. Hayır efendim ben buna inanmıyorum. Böyle bir şeye inanmıyorum. Ben kitapta da bana Kur'an'da bu yazıyı bana bulunsan abi. Neyi getirdiyse onu alın, neden sakındırdıysa ondan uzak. Yok, o o umum bir şey. Yani peygamber size neyi verdiyse onu alın, neden sakındırdıysa ona derhal son verin. Bir kere peygamber Efendimize uyulmasını Allah Teala 100 küsur ayet. Sak Allah. Sak Allah. Şimdi şu ayeti iyi dinle abi. Allah şeytan lanetlemiş. O da yemin ederim ki kullarından belli bir pay pay edineceğim demiştir. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Şimdi yani, Allah erkekleri yani, sakallı bir saniye, olarak yaratmıştır. Bir saniye, Kadınları tamam, duram, sakalsız duram, olarak tamam, yaratmıştır. Tamam öyle kabul et. Doğru. Ne kadar güzel bir söz. Şimdi bu sakalı kesmesek nereyeceğinecek? Nereyeceğinecek bu sakalı? Kesmeyen bir sürü insan var. Burada kalıyor. Doğru mu yani? Olması gereken bu. Yani, şimdi Ahzat suresi 30, 21. ayetinde. Allah Resulü'nün için en güzel örnek vardır, buyuruyor. Allah Resulü böyle bıraktıysa, bizim onu beğenmemezlik etmemiz, Biz Allah korusun çok değil. tehlikeli. Biz beğenmemezlikten falan bahsetmiyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sakalı neresindeydi onu da bilme şansına, hiç sahip değil. Sahi, sahih rivayetler var. Hadisleri rivayetler olabilir şey olabilir Hadisler de, yani, yani geliyor. şimdi bu. var mı? Yok öyle. Ben, var. Var. Bir sürü hadis var. Yani ben hadis elinleri uzmanıyım. Ben bütün isnaflarını çıkar, Gösteririm yani. Sen hadise imanın varsa biz onun delillerini getirelim. Çünkü Kur'an'da hep her şeye delil soruyor. Yoksul yani, ee, sen bile delilini soruyor. Yani dinin delilin üzerine dinin hükümleri hakkında bizim nefsimize bazı şeyleri ağır gelebilir. Hoşumuza gitmeyebilir. Ama biz bunları reddetmek zorundayız. Yani kendi nefsimizi bastırmak zorundayız. Şimdi şu anda Türkiye'de yapılan faiz mi? Bankalardan Aynen. anladım. Tabii ki. Ama Türkiye standartları böyle gerektiriyor. Gerektirmeden yapanlar, yaşayanlar var. Zengin olan da var. Nasıl yani bu faize bulaşmadan. Nasıl zengin olmuş? Ben bilmem. Allah dilediğini zengin eder, dilediğini fakir eder. Ya ama zaten onun sonsuz biliyoruz yani ama biz itirazımız zaten yok onu biliyoruz da. Yani şimdi Türkiye şartlarına bakıyor adam dolar arıyor. Bütün sakallar dolar haram mı? Değil. Niye haram değil? 700, 300 bin lira, 900 bin lira oldu. Bu adam battı veya ben battım. Din haram kılmadığı için. Dinde dolar geçiyor mu? Dolar olmazsa başka şey olur. Yani yabancı para mübadele dediğimiz bir e, usul var. Yani paranın başka bir şeye endekslenmesi. Yani şimdi para başka bir şeye endeksleniyor. Çünkü sonuçta bu para. Yani dolar faiz olmuyor da Bizim Türk parası şartlarında, doğru mu? Şimdi en basit, ben yani kafamdan geçenler sormak istiyorum. Ha yapıyor mu burada... Yok, yapmıyor da Yani bilginiz var diye sormak istiyorum ben size. Şimdi benim, şimdi bankaya giriyorsun adam, e, Türkiye şartlarında bayağı bir zorlaştı aya standartlarım. Her yıl paran eriyor. Onu enflasyon. Enflasyoneri diyor yani Enflasyona göre ayarlıyorsun. Enflasyona göre her şeyi ayarlıyorsun. Şimdi Değil mesela mi? Mesela hep en basit enflasyona örnek Sen atıyorum 100 top alıyorsun. Doğru mu? 100 top alıyorsun. Bugün fiyatı kaçsa 20 milyon. 20 milyon. Bunu mesela 100 topun 10 top aldın mı? Bu şimdi mala gidiyor. Bak en basit örnek. Mala gidiyor. Bu mala gidince bakıyor 20 lirayı aldığı şey 30 lira olmuş. Şimdi elinde 10 tane kaldı. 10 top kaldı ya. 10 topu da 30 liradan satıyor. Nasıl olur bu iş? Tabii. Niye? <gülüyor> Malın o anki muayyen bedeli odur. O yüzden. E, faiz niye haram oluyorsun? Faiz? E, A, Türk bak, faiz bak. haram olduğuna ben zaten katliyim. Yalnız şundan şey, dolayı soruyorum. Şekliniz şeklini ne? Şeklini şey yapıyorum? Tarif edeceğim. Şimdi e, faiz. Diyelim, e, ben senden borç alıyorum değil mi? Ne kadar? 500 bin lira borç aldım. Sen bana şart koşuyorsun. İşte 5. ayda ödeyeceksen ben 750 alırım seni. E abi şimdi dur. Şimdi ben, ben kasabım. Ben bu adamdan mal kesiyorum. Abi peşin para kaç liradan 7 milyon 700 bin lira diyor. Tamam mı? Abi 45 günlük kessen kaç lira 8200 8 bin 200 lira diyor. Nasıl olur abi bu iş? Abi sen yine gitmişsin, ben de gitmişim. Hiç, hiçbir şey yapmayalım biz. Gidelim şuradan bir organ alalım. Sallayalım yani <gülüyor> <gülüyor> Oo enflasyon. Enflasyon. Yani, ya, bab, burada, tamam ben sana ya, doğru söylüyorum. Katılıyorum bak. bak buradan meseleyi, e, doğru söylüyorsun. Için mi, yoksa bak. Yoksa sürmek doğru için söylüyorsun, söylüyorsun? Bir... ben Sonsuz katılıyorum. Doğru konuşuyorsun sen. Dört dörtlük doğru konuşuyorsun. Çünkü o da faiz, o da faiz. Gerçekten faiz. Çünkü hesap 50 bin lira. 500 bin lira var. 500 kilo da 250 milyon yapıyor. Yani vade farkı faizdir vade onu parkı. söylüyorum ben. Vade farkı. Şimdi biz bu işi yapıyoruz değil kendimizi kenara atmamıza <gülüyor> gerek yok. Ben açık konuşuyorum. Bankadan alınan faiz haramsa bu içte haram diyor. Benim dediğim bu. Yani konuyu nereden nereye bağladığımı iyi biliyorsun. Anlıyorum canım. Şimdi eee bizim Bununki bunu de haram. demek istediğim Bununki içte iş... haram şimdi açık konuşalım. Bunun da faiz. Şimdi niye bu bu e, varlık <gülüyor> Şu ölmeyen varlık değil mi bu? Şimdi bu fes. Evet. Ya yana ya bir yıl ulanın atarsın. Bu eğer bu mal satıcıysa, bu adam satıcıysa bu adam yüz takım almış. Dedim ki temin yüz takım almış, doksanını satmış, on takım kalan gitmiş, mal almış. Otuz lira olmuş o mal dedim. On 10 parçası, on 10 malını işte otuz liradan satabilirdin, faiz değildin. Niye faiz, faiz olmuyor değil. bu? Niye faiz olduğunu söyle? Niye pa? E o zaman bu adam ki niye para izliyor o zaman? O adam <gülüyor> vade farkına para alıyor, vade farkına. Bu adam, ise adam direkt malın, adına? direkt malın fiyatını söylüyor. Nasıl direkt malın fiyatı? Mesela 30 lira oluyor. Bu vatandaş iyi. mesela elinde var. bir saniye, bir saniye. Ya Eti temin ne dedim? 500 lira mı dedik dördüncü ayda, beşinci ayda ödersen 750 mi dedik? Evet. E Kırk bu adam böyle kardeşim, sen böyle. Bu adam 750 diyecek sadece. Peşinde 750, vadeli de 750. Eşit i̇şte mümkün değil. Diyemiyor öyle. Bacana. Yani mantığımızın tek, aldığını Şimdi şu. mesele şu. O zaman vatandaş almadan önce peşin mi alacağım vadeli mi alacaksın diye soracak. Ona göre Zaten tek bir fiyat söyleyecek. Ha, onu söyl onda sen? bir problem yok. Zaten tek bir fiyat olur. söylüyorsa... Yok öyle değil. Demek İki isterim, fiyatı anlama. da söyle de... Ben hangisine gelirse Hayır, mesela adam peşini yedi 7,5 aldı. Yok. yedi 7,5. İki fiyat diyor, ya, iki fiyat. Ya, ya ben vadeli alacağım. sekiz lira alacaktı. İki fiyatı hesapladı işte. diyor Allah razı Ama sen öyle kafadan 8, 8 lira o da tamam aldım gittim diyorsan bu fiyatı değil. Değil işte. Anlaşma kadınlaşın peşin mi yoksa vadeli alacaksın diyecek. Ya sen de hepsini peşini mi alıyorsun? Yok. Sen de mesela vade farkı ödemiyor musun? Bak vade farkı ödemiyor derken adama gidiyorum arkadaş ben mal alacağım. Tamam diyor Tek mi alıyorsun? Ayır Tabi Ayır diyor Mala ayırıyor Kaç lira? 200 milyar, 200 milyar. Ali ben geliyorum. Tamam abi konuş. Ben tek. Toptan da konuşamıyorum orası. toptancı zaten. Pazar Evet. Ben alıcıyım. Şu. Sen alıcı olarak diyeceksin ki ben vadeli alacağım yazdırıyorum, diye. Yazdırıyorum parayı. Nasıl konuşamıyorum? konuşamıyorum Peşin kaçar kaça diye iki fiyat yani. teklif etmesini. Paran olacak. Sebeb olacak. Adam kaç? lira. Arkadaş ben, ben vadeli alacağım. alacağım. Sen diyorsan bu olur. O da fiyatı söyleyecek tek fiyat. Ama bak bunda bir problem yok. buçuk o adam 8 lira yaparım seni yazdırıyorum. Alıcısın o, o, sen o onun Yok sen de bile bile alırsan ama mesela ama ortak oluyor ama sen arkadaş karşı ben vadeli alacağım beş biliyor huymu zaten e, devamlı dokuz senedir gidiyor geliyor hayır evet. malını diyor arkadaş dokuz lira yazıyor e, nasıl ödeyecek? Önemli oluyorsa şu kadar veririm ay bu kadar dokuz milyarı bölüştürüyor. O mevziden çıkmadan tek bir fiyat üzerinde anlaşırlarsa bunda bir problem yok problem şurada çıkar. İşte Eyvah abiden şu kitabı alıyorsunuz. <gülüyor> i̇şte bunun peşin fiyatı şudur, taksitli fiyatı şudur. Tek bir fiyat üzerinde anlaşmadan ben bunun yanından çıkıyorum şimdi. Alıyorum kitabı. Ee, taksitli aldığımı söylüyorum mesela. Yarın da geliyorum diyorum ki ben taksit almaktan vazgeçtim. Peşin ödemek istiyorum ve peşin fiyatını veriyorum bu sefer. İşte bu caiz değil. Yani fiyat kararlaştırılmadan o meclisten ayrılmasında müşkülatlar. Valla <gülüyor> ki işte bu söylediğim şekil ama zaten adamla bazarlık yapıyorsun, çatır çatır bazarlık yapıyorsun he tamam bazarlık yapıyorsun sekiz liraya sattın adam abi üç gün sonra tek... üç gün sonra geliyor fiyat. şimdi tek fiyat sana gittiğin yerde tek fiyat mı veriyor adamlar ya? ben açık konuşurum sana başka, park, başka yerlerde abi. bu işi kurtulma şansı yoksa mesela bak e, beyaz eşya pazarlamacılarında bu var mesela üç ayda ödersen şöyle beş ayda ödersen böyle sekiz ayda ödersen böyle diyorlar evet. burada mesuliyet senden gidiyor sen tek bir tek şey bir seçeneği bir seçersin. Tek bir fiyattan alırsın sen. sende bir mesuliyet yok. Satıcıdadır bu. Ama bizde de aynı canım. Bizde aynı mesela. Ben mesela adama diyorum ki peşin ver. Sen 7700 lira. Bir aylık verirsin 8000 lira. Eee 55 günlük, 6, günlük 6. verirsen 8300 lira. Önü açık bırakmadan tek bir fiyat üzerinden anlaşıp müşteri çıkarsa onda bir sorun yok. Önü açık bırakmadan. Ha, yani, önü açık bırakma. Şu. bitirmeden ne diyorsun sen? Heh. Bak, Oo, pazarlık değil, canım, bitirmeden oğlum. değil pazarlık bitiyor diyor ki mesela e, Temin örneğin niye verdim herhalde anlaşılmadı anladım, anladım. Bu kitap peşin 500 bin lira vadeli 750 bin Aman değil adam, 200, tam, temin dediğim Ben bunu almışım ya. gitmişim bak Evet. Vadeli diyerek almışım almış Yani elme para geçiyor 500 bin lira Diyorum ki ben şu 500 bini vereyim de Boştan e, kurtuluyor. Şimdi bu caiz değil. 750'den olarak anlaşma orada bitmişse 750'yi vermek zorunda. Veren adam. suçlu değil mi? Veren de alan da. Yok yok alan da, değil. Şimdi parayı veren de suçlu alan da suçlu. İkisinde de İkisinde de, de, de var ya, adam adam. ya. Şimdi bak de de başımıza mi? geliyor bu olaylar. Ya geliyor. geliyor. Pazarlı yapıyorsun kardeşim. Adamın bir yerden bir iş çıkıyor. Acil iş çıkıyor. Adamın 10 denet kesmiş. şu adamına. fiyat anlaşmış, pazarla bitmiş, mal kesilmiş. Lan yeğenim. Geliyor adam. Bunların ikisini peşin, peşine çeviriyor. İşte bu. Evet. Benim suçum ne burada? Kabul etmeyecek. Olmaz diyeceğim. Biz... Olmaz değil mi? Esnaf yaptırmazlar bana. Valla Allah'tan korkmak gerek. Esnafların da kalbi Allah'ın elinde. Bütün insanların da kalbi Allah'ın elinde. Rızıkı veren makamı ya Allah oldu. iyi bir nekra. Çünkü bu Talak suresi biliyor. 2. 3. ayetinde ama senin karşında ka adamda şey. Karşındaki adam diyor ki kardeşim benim bu malımı bana peşin yapacaksın. Diyor. Yok şimdi şunu demek istiyorum ya. Kim Allah'tan korkarsa yani Allah'tan sakınırsa, ona isyan etmekten sakınırsa ummadığı yerden kapılar açar ona ve evet. beklemediği yerden rızıklandırır diyor. Talak suresi 2 ve 3. ayet. Ya ayetinde. ona son şey böyle olunca olacaksa? yani biz Allah nasıl istiyorsa öyle yapmak zorunda Ha, işlerimiz ama kötü gidecek endişesiyle bunu reddetmemiz hayır, kötü gidecek endişesi değil esnaflık yapamazsın dedin abi sen diyorsun ki bak ya adama ihtiyacı var ya acil ihtiyacı var hastası var hastanede <gülüyor> sen öyle hemen yorumu kitaba yoruyorsun hayır efendim ben orada kabul değilim bak Vallahi... senin bu ben, adam, e, hayır, bak, sen diyorsun, kabul etmenle hayır benim sen biliyorsun kabul etmemenle hayır orda bu hiç şey değil. şimdi adam Hı? Geçen sene adamın birinde mal aldım. İsmi önemli Adamın birinde mal aldım. Kızı hacca gideceğimiş. Evet. Ya Kemal dedi. Ya şu parayı dedi, peşine çevirelim dedi ya. Benim kız böyle böyle dedi. Kaynanası gidiyormuş. Kızımı da götürecekti. Şu parayı peşine çevirelim. Abi böyle bir mübarek yere gidiyorsan dedi. Hemen al paranı dedim git. Yani bu haram mı ya? Aynı Suç mu? Aynı parayı veriyor veriyorsun fiyatı mı ya ben fiyatını fiyatı ödeyeceğim tabii canım vallahi. Yani işte. tabi. Suç tabii. Benim iki suç Sen ona şunu Allah. yaparsan aynı fiyatını ödeyeceğim. Aynı. Abi nereden ne kazanacağım o zaman? <gülüyor> Şimdi Yok, Allah'tan öyle Allah'tan sakın sakınmak dedi. Bunun demek istediği baş bunu dediği şöyle. Sen, Sen hayır işi mi yapacaksın? Allah'a Allah mı razı edeceksin Allah'a isen ederek? Yahuda'yı isyan etmiyorum ki kimse. E, bunun isteyen olduğunu söylüyor işte. Allah'a isyan ver. Allah'a isyan ver. Allah'a isyan Sen şöyle hiç düşünüyorsun. Sen aynen, şimdi aynen mantık, mantıkla Bu... meseleden kurtulmak istiyorsun. Fala, mantığın şey. kabul ettiğini benim, Bunun... ben öyle diyorum. Bunun istediği Ben şeyine. de şöyle diyorum. İster mantığım kabul etsin, ister kabul etmesin. Kitap ve sünnete uyan neyse o hak. Hey kardeşim, bir dakika ya. Sen niye ara diyor kestire batıyor ya? Vallahi nasıl gerekir bir şey ya? Bir dakika kardeşim. Biz heva göre, göre değiştirebilir on miyiz? Ondan mi mal kestirmişim. Hayır efendim, öyle iş. Yani hiç. bu bizim orumuzda da gitse bu böyle. Yani yani bildiğim şey bildiğimden şey etmiyorum. Adamın hastası var babam. Ameliyat olmuş ha. ya. Hastane hasta ameliyat olması lazım bu hasta. Ölüm döşeğinde. Bu adam geliyor sana. sen Sende alacağı var. İki aylık ama mala göre konuşmuyorum. Herhangi bir alacağı var. İki milyar alacağı var. Adam hastası var. Yardım etmek istiyorsan çıkar ver. Borç ver. Ya da hala benim sen de alacağım var. Niye borç vereyim ya? Var mı böyle kitapla bir şey O zaman parasını tam vereceksin. Ya tam vereceksin diyor kardeşim ya öyle düşünme. Ya biz olması gerekenin Vade farkını ol koydum diyor söylemek bak. zorundayız. Vadi farkı olarak mesela bak bak sen bunu demek istediğini Ayşe yapmadın bak. Ya? Ben diyor mesela şimdi şu peşin kesiliyor şu vadeli kesiyor diyor. E tamam biz Sabi onu şey, söylüyoruz. Tamam mı? Bak, o, o yasaklanıyor ha. yani. Hadi işte. O, yasaklanıyor. İşte, alışveriş bittikten sonra tamam mı? Fiyat belirlendikten sonra. O alışverişin. Karşıda kadın geliyor, karşıda kadın geliyor. Benim geliyorum. Karşıda adam geliyor. Karşıda adam Karşıda kadın. Benim ne oluyor param? Mesela ben adamın işini görüyorum. 7200 liradan kestim diyor. 7000 liradan senin parasını diyor. Adam silah mı dayadı? Hayır. Evet. E canım adamın gününü bekleyeceğim Ya adamın hastası varı sayanı ölsün senin aslanı diyeyim ya. Belki hasta kurtulacak o zaman bana. şunu de. peşin fiyatı neydi onun? 500 müydü? 500'ünü ver. Kalanını da sonra ver. Niye vereyim Normal Ben zarar, niye zarar edeyim o zaman sen? O de? zaman verme. E, Vermeyin. Hastasını kurtarmayacaksın mı? E canım senin. Zarar mı oluyor bu? Fiyat Geldi adam. Ya, ya yani. biz biz bu işte olması gerekeni söylemek kabul zorundayız. Yani biz öyle Böyle bir şey olduğuna inanmıyoruz. İnsanların gönlü hoş olsun diye ben söz söyleyemeyiz. O zaman bu emaneti ben yüklenemeyiz. Öyle, öyle bir kitapta yani ben Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yazı yazdığına inanmıyorum. Allah isterim, en Yani. Bana göster. Ee, Göstersene o yazıyı. Hangi yazıyı? Böyle böyle işin yazısını göstereceğim. Tamam. Göster, madem burada, burada. Kur'an'da değil, hadis-i şerfilerde. Bir, bir, bir satışta iki fiyatı yasak oldu diyor Allah'a. Ama adamın ölüm kalım meselesi var. E ben sana ölüm kalın meselesine yardım etme demiyorum ki. Ölüm kalın derdini giderecek parasını ver madem. Kalanını da vadesinde ver. Ha. Ama o fiyatı bozma. Onu demek istiyorum ben. E bo e bozma. Ad adam bozuyor geliyor zaten. Sana adam geliyor ne Niye diyorsun, diyor? Niye eksik veriyorsun? Niye eksik veriyorsun peşin Bak fiyatın, hala diyor. aynı yerde. Adam diyor ki oğlum benim malımı diyor. İki malımı peşine çevir. Benim diyor böyle acil e, tamam işim işte, var. İşte biz onu diyoruz. Suçlu kim? E, her, her ikisi de suçlu. O zaman Türkiye'de yaşanmaz abi. Dünyanın neresine gidersen git. Türkiye'de Kim? Dünyanın neresine değil. Türkiye harici nereye gidersen git. Türkiye harici nereye gider. Hırsızlık yok. Hırsızlık yok. Irzak içmek yok. Harika. Eğer ha eğer bunu böyle diyorsan, eminsen dışarıdaki şeylerden, dinin yaşayamadığın yerden, dinin yaşayabileceğim yere hicret etmen vacip oluyor abi. Ben şimdi yani öyle bir şey Sen kendi kendine zorlaştırıyorsun. Kafanla bitirmiyorsun işi. Abi sen. O sen zorlaştırıyorsun hayatı. Siz zorlaştırıyorsunuz canım. Sizin Ben zorlaştır hayatı ya. Kendi nefsimden Vallahi mi söylüyorum? Hiç siz zorlaştırdınız hayatı bunu, ya. bir saniye, ben bunu kendi nefsimden mi söylüyorum? Ya nefsinden söyle nereden? Ben nefsimden olsa seni böyle kazanmak ki, için keyfine göre fetva verdim. ya mi? hayır Hayır, bana diyorum, Kur'an'da göster bu yazıyı diyorum ya. Kur'an'daki işte Peygamber'e itaati emreden bütün ayetler, 120 küsur ayettir, Peygamber'e itaati emreden ayetler, hepsi işte bunu gösterir. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de, hadislerinde de bu gelmiş. Yani ben tutup da, e, pekala, senin gönlünü kazanmak için hoşuna gidecek Hayır, şey de söyleyebilirim. Kazanmak falan değil Ama ben olmasa gerekeni kazanmak... söylemek zorundayım. Bildiğim bu. Ama mantık tamam. kabul ediyor mu? Sımantını zapt Şimdi bak mantık. Senin kabul ediyor musun? Ben sana bir şey anlatayım abi. Hudeybiye anlaşması vardır İslam tarihinde. Hudeybiye anlaşmasında e, peygamber Efendimize bir takım şartlar sundular. Kesinlikle Müslümanlar e, müşriklerden alışveriş yapamayacaklardı. Ee, Müslüman olursa, Peygamber Efendimiz'e tabi olursa o geri iade edilecekti müşrikleri. Böyle ağır şartlar var. Daha başka ağır şartlar da vardı. Ömer radıyallahu anh çıkıyor, <gülüyor> diyor ki Allah Resulü ve vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü biz hak tarafı, onlar batıl tarafı değil mi? Neden onlara bu taviz veriyoruz dedi. Allah Resulü ve sellem'de ben Rabbimin ayetini gördüm. Rabbim bana büyük bir fetih nazir diyoruz. Çıkıyordu Ebu Bekir radıyallahu anh'a geliyordu. Diyordu ki ey Allah'ın Resulü şey ey Ebu Bekir bu Allah'ın Resulü değil mi? Bizler hak tarafı, onlar batıl tarafı değil mi? Neden bunlara böyle yüz veriyoruz dedi ve Ömer radıyallahu bunun pişmanlığını ömür boyu çekiyor. Diyor ki: "Ey Müslümanlar" diyor bir hutbesinde. "Nefislerinizi diyor, dinin emirleri karşısında bastırın." diyor. Çünkü diyor Hudeybiye'de bu benim ben baş geldi Ben bunu sorayım. Temin dediğiniz konuyu en kral hocalara 40 tane hocaya sormazsam dünyanın en kötü insanımedim. Vallahi kabirde de soracaklar. Hadi çağıralı gidelim oğlum. Ee, biz telvi ettik. Yok Buradaki cemaat de şahit. Hayır ben şimdi abi Ha Zekeriya hoca çıkıyor namussuz var mı? O, namussuz diyor. Yakal işte ya o da oca işte Ya namussuz. O da oca çıkıyor ne diyor biliyor musun? Sapık onlar. Evet. <gülüyor> Ramazan'la diyor, orucunu bozduktan sonra diyor, fitarını yaptıktan sonra diyor, çevirirsin diyor. Kafanı diyor bulanana kadar bulanmazsa diyor, hiçbir şey olmaz. Oruç tutulur diyor. Bu da hoca. Ya onlar paralı hocalar. Ya hoca tamam bunlar sapık. İnsanları sapıklığa çeviremiyor hocam. Şimdi e, burada şeyi de söyleyeyim. Ne bana inan. Ne Ahmet'e ne Mehmet'e. Kitap ve kitap ve sünneti sor. Harika Onların kendi fikrini değil. De. Delil göster. Delil, delil göster abi abi. Delil, delil, delil göstersen Hadisler delil mi? Temin dediğimi delil göster. Hadisler de göster abi. Hadisler de tamam. yazıyla tamam. göstersen. Tamam. Yani tamam. ilmalı yok değil mi burada şeyi? Yok. Hadisler biz göstersen. bunları çıkardık. Kitap haline de getirdik. Dükkana bırakırım abi gösteririz. İstersen şimdi hadise, eve. Hadise imanın varsa biz delilleri getirelim. İster iman et, ister etme <gülüyor> yani. O Anladın. sana kalmış bir şey. Bilmiyorum yani. bugün de bugün hocalara delil ibaret, sorulmadı. Tabi. Hep bundan hatamız. Yani. Bizim, bizim şurada şöyle bir meselemiz var. Bir burada olması gereken söylüyor. Bunu yaparsın yapamazsın. Yapamazsan ya Rabbi ben bunu yapamadım dersin. Bunun pişmanım çekersin ayrı mesele. Ama tamam olması da. gereken böyle. Biz tamam da söylüyoruz. hocam bir saniye. Şimdi çimutta kaç tane hoca vardır? Tahmin ben olsun. bilmiyorum. Yüz tane hoca var vardır. İmamlar mı? İmamlar. İmamlar hoca falan değil. Ben, ben onu mi? açıkça söyleyeyim. Ben özel dersler aldım. Size i̇şte hadis teklifi nereden, nereden aldın? hocalardan. Eee bu nasıl hoca değil diyor? Şimdi bu yani e, cami hocalarını haslettiğim için ben onları dedim e, Şimdi bizim yani. Kur'an dersi verdiğimiz cami şey imam hatip mezunu kardeşlerimiz var. Onların durumunu biliyorum. Eğitim verilmiyor maalesef. Adam Türk mü? Müslüman mı? Yani Türklükle Müslümanlığı aynı şey san zannediyor. İlkokul çocuğu. Sana. Ya ben kendi gördüğümü söylüyorum. İmam mezunu diyorum. bu ya. ya. Bana. Şimdi şimdi e, Peygamber Efendimiz'in vefat tarihini bilmiyor. Vefat tarihini bilmiyor. İlk bunu. Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Beş sene önce mezun olmuş imamlık için e, sınavlara girmeye uğraşıyor. İnan Kuran senin gibi okuyamaz. Okuyamıyor yani. Acınacak haldeyiz ben onun için söyledim. Yoksa e, Kaliteli insanlar var, yok acınacak değil. Acınacak haldeyiz yani, o yani o iki, iki daha dört yani o acınacak halde olduğumuz o belli. Çünkü dünya ahiretimizi düşünmüyoruz hiç. Sadece dünya. Bu toprağın altına gel. Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyordu? Şimdi bak o güzel bir söz. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, e, siz diyor önce diyor ehlini tanıyarak diyor Hakka ulaşamazsınız. Siz önce hakkı tanıyın, hakkın ehlinin kimler olduğunu da öğrenirsiniz buyuruyor. Çok güzel bir tespit aslında. Evet. Biz böyle yapmamışız şimdiye kadar. Hep evinden <gülüyor> bakmışız. Aynı atalara biz de düştük çünkü. İşte şurada Allah'ı zikreden insanlar var demişiz. Gitmişiz. İşte onlar neye hak diyorsa hak odur. Anlayışına gitmişiz. Biz o hataya düşmüşüz. Allah uyandırmış, nazip etmiş. Tabii. Hak ne? Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti. Bu Artık evet. bundan sonra kitap ve sünnet bize hangi yolu gösterirse o yoldan gideriz. İster zorumuza gitsin, ister çok hoşumuza gitsin. Hiç fark etmez. Evet. Yani biz artık. illa de birine uyacaksanız yaşayanın şerrinden yani, emin olamazsınız diyor. <gülüyor> aynen öyle söylüyor. Yaşayan bir kimsenin sapıtmayacağından emin olamazsınız diyor. İlle de birine taklit edecekseniz, birine uyacaksanız ölmüş olan sabilere uyun diyor. Sabileri de Allah temize çekmiştir. İnsanlar arasından en hayırlı ümmet olduğunuz diye. Ayetinde temize çektiği için öyle diyor yani. Yani bizim Kur'an ve sünneti sahabilirler, nasıl anlamışlar öyle anlamamız var. lazım. Şimdi hocam mesela, e, Kur'an-ı Kerim'i mesela konuşuyor, e, bilmeyenler konuşuyor. İnsanlara sapık yola çeviremiyorlar. Zaten. Bunu diyor Değil işte mi? Hazreti Ali, bundan uyarıyor zaten. Yani zaten bundan çektiğimiz... Ben zaten onu söyledim bundan bak, ne bana inan, ne bir başkasına inan. Bana veya bir başkasına. İlim ilmi olduğuna inandığın herkese soracağın şey delilin ne Oğuz? ama Senin değil. görüşün ne değil. Ha, ben e, ha. işte benim soruma şimdi sen sen dedin ki kesinlikle. Ben hadis söyledim. Ha, sen kesinlikle yok dedin. Ha hadiste göster. Şu anda yok dedin. Tamam. Yarın getireceğim dedin. O de. Tamam diyorum. Ama şimdi başka hocaya sorsam ben bunu. Ve de soracağım. O hadisi getirdikten sonra soracağım yani. ha. Hadisi okuyacağım Ondan sonra soracağım. Hocam ne diyecek biliyor musun? Şimdiden cevabını biliyorum. Ya olur mu adamın işini görüyün ya ne demektir ya? Böyle insanlara bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? <gülüyor> doğru mu yani? Paz Benim dediğim yanlış bir şey mi? Doğru. Sen Paz pazarda var. adamın birisine hadisler götürdüm şöyle not ettim. Evet. Senin bak şunda şu şu kaynaklarda geçiyor. İmam bu dediği. He, İmam. Yalnız kitabın isminiyle getir. Aleykümselam. Kitabın ismini getir. Aleykümselam. Bu evet. delilleri götürdüğümde Adam inanamadı. İmama sordu. İmam da dedi. Böyle bir şey yok dedi. Reddetti direkt ben imam. Ben de kitapta yanımda Hocam ne diyorsun buna dedim. Hı. Mezhebime ters dedi. Allah'ın Resulü'nün hadislerine Mezhebime ters diyor. din mi kardeş? Mezheb yani ayetin ve hadisin hükmünü nesmi etti? Ortadan mı kaldırdı yani mezheb? Aha mevlana'nın imamı bu. Aa, sakallı mı? Ha. Ta Mezhebime ters demek ne anlama geliyor hocam? Yani mezhebimde bu yok diyor yani arkadaş Uyumam diyor Uyumam diyor yani o hadisler Mezhebimde yok diyor Allah Allah. Mezhebim e Mezhebimde yoksa dini ret mi diyor? He? Ha? O, o hadisi reddi diyor Allah resmine gelen hadis kitabı komple götürdü evet. Babam dini reddi diyor demektir ya bu doğru mu? Doğru E o zaman bu niye kocanız için? Ben ondan Kur'an'a gittim 2 tamam. sene Kur'an oldu selamım, İşte ben onun için sizi yani Biraz Ters konuştuklar tamam, aslında. Ters ters. ters. Yani ben niye biliyor musun? Yani sırf böyle hocalar mı Acaba kitabı dört dörtlük okuyup da şu Kur'an-ı Kerim'den biliyor. bana biliyor. net cevabını biliyorsa O adamın ben anı geldi. Önemli biliyor olur biliyor. o. Demin diyor işte kendi. Hocam bu ne dedim diyor. Nembe ne dedim. Bitti. Tamam, sen, ben Haydi ben bunun arkasında namaz kılın. Doğru Tamam Namaz kılıyoruz. Hadi siz. Selamun aleyküm. Nasıl olur sana? Sonumuz Allah Asla dönecek Kemal abi. Ne diyor? Bak devamlı söylüyorum. Kardeş, Kur'an'a ve alın. sünnete sarılın abi. diye. Bundan Saatdım başka yani yol yani. yok. Ağabey saparsın. Saparsın. Hadi sakin. güle güle, böyle? Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Kemal abi. İyi akşamlar. Sıra bakmıyor kafana Ben o delilleri getiririm abi. Hadi hayırlı Kitapla getir o hocanın gözüne sokarım ben. Tamam abi. <gülüyor> Bu bizim bacana oluyor Kasap <gülüyor> diyordum yani öyle ağzını <gülüyor> Ön <O> burada <gülüyor> Diğer ufak bacana kaynatası oluyor Şurada oturanın düğünü olacak yani Ne yaptın? Fılandırdı Açık mıydı makinayı? Makanını açıldı Adak, yerine getiren kimsenin Allah tarafından uygu anıldığı bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itaat içerikli adakların yerine getirilmesini etmiştir. Uygulayıcısı şari tarafından meddedilen ve uygu anılan şey ibadettir. İbadet, Allah'ın sevgi ve rızasını kazanmaya yönelik olarak yapılan ve söylenen zahir ve batın tüm amel ve sözleri kapsayan bir isimdir. Adak da bunlardan biridir. Aynı şekilde Allah bütün kötülüklerden yalnızca kendisine sığınılmasını emretmektedir. Sıkıntı ve meşakkatler karşısında sadece kendisinden istigazide bulunulmasını istemektedir. İstiaze ve istigasenin ihlasla sırf Allah'a yöneltilmesi iman ve tevhittir. Allah'tan başkasına yöneltilmesi ise şirk ve ortak koşmak anlamındadır. Dua ve istigaz arasında şöyle bir fark bulunmaktadır. Dua, bütün halleri kapsar, geneldir. İstigase ise sıkıntı ve şiddet anlarında Allah'a yapılan dua anlamındadır. Her ikisinde yalnızca Allah'a yöneltilmesi gerekmektedir. Dua edenlerin çaresine karşılık veren, sıkıntıda bulunanların sıkıntılarını gideren yalnızca Allah'tır. Peygamber, melek, veli gibi bir başka varlığa dua eden ya da Allah'tan başkasının güç yetiremediği bir konuda istigasede bulunan şirk ve küfre düşmüş olur. Bu kişi dinden çıktığı gibi aklını da bir kenara bırakmış demektir. Hiçbir varlık kendi başına ya da başkalarının yardımıyla zerre kadar bir yarar sağlamaya ya da zarar defetmeye gücüne sahip değildir. Herkes bütün işlerinde Allah'a muhtaçtır.